Ya Rasulallah Allah Ya Habiballah Allah Ya Nebiyallah Allah Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Muhammed'e çalaptan geldim murat bir gece Muhammed'e çalaptan geldim murat seni okuruzul celal ne durursun kıl hazırlık ne durursun kıl hazırlık Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Nice bin yıllık yola Bir anda vara gele Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, Yunus dür, kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir mutlak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ol dedi oldu alem yazıldı lemho kalem. Ol dedi oldu alem yazıldı lemho kalem. Okundu hatmi kelam şanına Muhammedin, şanına Muhammedin Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem hep melekler geldiler, buraktan indirdiler. Hep melekler geldiler, buraktan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, oldem yürüdü yayan. Oldem yürüdü yayan Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah Allah ya Habiballah Allah ya Nebiyallah Allah Allah